Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, geçtiğimiz günlerde Galata Kulesi'nde müze çalışması için başlatılan restorasyon çalışması, ebabil kuşlarını gözetmediği için üreme dönemine dikkat edilmedi. Restorasyon çalışması üreme dönemindeki kuşların yavrularının ölümüne neden oluyordu. Simur Kuş Yuvası Derneği tarafından Change.org Taksim, Galata'nın kuşları adresinde başlatılan kampanyada on binlerce imza toplandı ve kampanya başarıyla sonuçlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kuş yuvaları nedeniyle Galata Kulesi'ndeki restorasyonun ertelendiğini açıkladı. Konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise restorasyonun sonbaharda yapılacağı kaydedildi. Turizm ve Kültür Bakanı Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında, Ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımının kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata'nın kuşları için özel bir bölüm de olacak. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum açıklamasında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada Ebabil kuşlarının Galata kulesindeki yavrulama döngüsü devam ettiği için bilim kurulu ve ilgili derneklerle yapılan değerlendirme sonucunda iskelenin Acilen kaldırılarak bakım çalışmalarına sonbaharda başlanması kararlaştırıldı. Restorasyon sırasında mevcut kuş yuvaları olduğu gibi korunacak. Yapılacak müze konsepti içinde Galata'nın kuşlarına özel yer verilecek. Galata kuşların yuvası olmaya devam edecek dendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı çevre yatırımlarından elde ettiği karbon kredilerini satarak gelir elde etmeyi sürdürüyor. Böylece bir yandan İstanbul'un doğasını korurken... Diğer yandan da yeni yatırımlar için kaynak iletiyor. Enerji Günlüğü'nün haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSTAÇ son 4 ayda toplam 5 karbon kredisi satışı yaptı. En son Amerikalı bir şirkete 250 bin karbon kredisi satarak 190 bin dolar gelir elde etti. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 2005'te yürürlüğe giren Kyoto protokolü, İklim değişikliğine neden olan sera gazı salımını azaltmayı hedefliyor. Anlaşma taraf ülkelere karbon salımı kotası tanıyor. Karbon salımını azaltmak için Kyoto Protokolü mekanizmalarından biri de emisyon ticareti mekanizması. Herhangi bir ülke ya da üretici kendi kotasını aşarsa daha az karbon salımı yapan ülke ya da üreticiden karbon kotası satın alabiliyor. Karbon piyasanın bu yılki değeri yaklaşık 3,1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı konuyla ilgili şöyle konuştu. Biz atık depolama alanlarında oluşan çöp gazının içindeki metanı yakarak karbondioksite çeviriyoruz. Böylece hem elektrik üreterek fosil yakıtları yapılacak üretimin önüne geçiyor hem de metan gazını karbondioksite çevirerek 27 kat sera gazı azaltımı sağlıyoruz. Yıllık olarak gelen atık miktarına, yağış rejimine, hava sıcaklığına, çöpün sıkıştırılma oranına bağlı olarak ortalama 1,2 ila 1,5 milyon ton azaltım gerçekleştiriyoruz. Karbon kredisi satışının 3 yararı var. Birincisi, kredi satın alan firma ve organizasyon çevreye olan duyarlılığını gösteriyor. İkincisi, insanlar da başta küresel ısınma olmak üzere çevre sorunlarına karşı bir farkındalık oluşmasına katkı sağlıyor. Son olarak da gelir elde edilen böyle bir piyasanın varlığı birçok firmayı çevreye duyarlı üretime özendirerek sera gazı emisyonu azaltımı sağlıyor. Almanya'da kömüre dayalı elektrik üretiminin son bulmasını hedefleyen yasa teklifi iki yılı aşkın süren görüşmelerin ardından ülke parlamentosunun alt kanadı bundes takla kabul edilerek yasalaştı. Yasa hali hazırda 22,8 gigawattlık bölümü taş kömürü, 21,1 gigavatlık bölümü ise linyet kullanan kömürlü termik santrallerinin tamamının en geç 2038'de devreden çıkmasına şart koşuyor. Bununla birlikte 2026, 2029 ve 2032 yıllarında yapılacak değerlendirmeler bu tarihi 2035'e çekebilecek. Bununla birlikte enerji arz güvenliğinde risk görüldüğü durumda ihaleler iptal edilip kapasite hacminde değişiklik yapılabilecek. Almanya yönetimi bu hedef kapsamında kapanan santrallerin yatırımcılarına toplamda 4,35 milyar avro tazminat ödeyecek. Kömür madenciliğinin yapıldığı bölgelere ve işlerini kaybedecek kişilere yapılacak tazminat ödemelerinin bütçesi de 40 milyar avro olacak. Ülke atılacak adımlar sayesinde 2030 yılı sera gazı emisyonlarının 1990 seviyesinin %55 altına inmesini elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji payının da %65'e ulaşmasını hedefliyor. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Ilgar Dere ile Eceabat ilçesi Yalova köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkeziyle Yarımada'nın büyük bölümünde görülen yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi şehitlerliklerden uzak alanda Etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada yangına 20 helikopter, 2 amfibik uçak, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle müdahale edildiğini söyledi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada ekiplerin alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.